Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Gönül Bahçesi'nden Sohbetler programını istifadenize sunuyoruz. Muhabbetin Mizanı Yaratılış gayesi kulluk ve muhabbet Yaratılışın temelinde muhabbet vardır. Bu alemler yaratılmadan önce Allah Teala temsili bir ifadeyle kenzi mahfi, saklı bilinmez bir hazineydi. Bilinmeye muhabbet etti ve bu muhabbetle bütün varlıkları yarattı. Bütün muhabbetlerin özü ilahi muhabbet. Mevla önce zatını kemaliyle tanıyacak Nuri Muhammedi'yi halketti. Adeta onun zaman ve mekan dekoru olmak üzere de bütün kainatı yarattı. Cenab-ı Hak kullarına verdiği diğer sevgilerin ve muhabbetlerin hepsini de hakikatte kendi muhabbetine hazırlayıcı ve yükseltici birer vesile olarak ihsan buyurdu. Halik nazarında hakikat böyle. Aynı hakikate bir de yaratılmışlar nazarından bakınca, yaratılmış her varlık, Allah'ı tanımak, yani marifetullah gayesine matuf olarak yaratıldı. Her varlık, Esma tecellileriyle varlık aynasına yansıdı. Her varlığın marifetullah derecesi aynı olmadı. Marifetullah'ta en zirve nasip, Varlık nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin oldu. Karşılıklı muhabbet akışı, Allah sevdi, Habibi eyledi. Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem marifete erdi, muhabbete erdi, en müstesna ölçülerde tanıdı ve sevdi, vuslata erdi. Kainatın sermesti ilahi olarak deveranı bu aşkla doldu. Hazreti Mevlana bu sırra işaretle sorar. Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Takvaya erişmiş bir kalbin deruni hisleriyle ve bu muhabbet gayesi nazarıyla temaşa edildiğinde her zerrede muhabbetullahın akisleri görülür. Vuslat ihtiyakının ahları ve hicran iniltileri duyulur. Hazreti Mevlana, sazlığından koparılan neyin lisanı halinden neler duyar? Neyi dinle, bak neler neler söylüyor. Allah'ın gizli sırlarını ifşa ediyor. Yüzü sararmış, içi boşalmış, başı kesilmiş yahut neyzenin nefesine terk edilmiş olduğu halde, dilsiz ve kelamsız feryat ederek Hu Hu Allah Allah diyor. Varlığın mayesinde muhabbet olduğu için cemadat, cansız maddeler bile aşk ile mestu hayran olur, kendilerinden geçerler. Hazreti Mevlana, peygamberler kervanında yaşanan harikulade hadiselere işaretle nice misaller verir. Ey akıllı kişi! Nil nehrinin suyu senin gözüne kan gibi görünür ama bana öyle görünmez. Benim gözümde o kan değildir, sudur. Hazreti Musa devrinde Nil nehri, Firavun ve adamlarına kan Hazreti Musa ve Müminlere su halinde tecelli etmişti. Çünkü cansız bir varlık olan su da El-Hübbü fil layıkına muhabbet ve El-Bu'lu Fil-Lâh müstehakkına nefret sırrına kulak vermiş boyun eğmişti. Bildiğin demir tunç senin için demirdir, tunçtur. Ama Davud peygamberin eline geçince onlar yumuşar, mum kesilir. Sebe' suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen, ona demiri yumuşattık ifadesiyle beyan edildiği gibi, Hz. Davud aleyhisselam, demir, bakır gibi ancak yüksek hararette eriyen madenleri, Mucize olarak muhabbetullah ateşinde eritir ve onlara şekil verir. Onlardan zırh gibi eşyalar meydana getirirdi. Sana göre dağ pek ağırdır, kocamandır. Cansız bir kesafet yığınıdır. Fakat Hazreti Davud'un sesine ses katan usta bir hanendedir. Aynı ayet-i kerimede, Dağlara ve kuşlara Davut aleyhisselamla birlikte tespihatta bulunmaları emredildiği ifade buyurulur. Sana göre küçük, kırık taş parçaları susarlar, konuşmazlar. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önünde fasih bir dille Allah'a hamd ederler. Sana göre Medine'de peygamberin mescidindeki hurma kütüğü cansızdır. Ölü bir ağaç parçasıdır. Fakat o kütük, Peygamber'e aşık olmuş, Ondan ayrı düşünce ağlamaya, inlemeye başlamıştır. Cihanın bütün cüzleri, parçaları, Bilgisiz halka göre ölüdür. Fakat hakka karşı canlıdır, Bilgi sahibidir, Ona ram olmuştur. İnsan, Varlık içerisindeki kıymetini, işte bu mikyas ile ölçmelidir. Muhabbetin ne kadar! Cansız zannedilen varlıkları dahi cuş-u huruşa getiren varlık nuru sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbette insan kendini enbiya ile, ashab ile, ebliya ile değerlendirmekten imtina ediyorsa, o zata hasretiyle yanan hurma kütüğüyle, o zatın avucunda pür şevk kelime-i getiren taş parçalarıyla, kendisini ziyaret ettiğinde, tir tir titreyen Uhud dağıyla kendini mizan etmelidir. Bu mucize şeklindeki tecelliler dışında da bütün varlık Cenabı Hakk'ı tesbih eder ve fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanır. Şu ayet-i kerime ve müteakip hadis-i şerif bu hakikati teyit etmektedir. Ve emmin şeyin illa yusabbihu bihamdihi ve la kin la yafkahu nasbihahum. Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini duyamaz, anlayamazsınız. el i̇sra 44. Ma beyne's sema'i vel ardı illa ya'lemu anni rasulullah illa asiya'l cin vel Cinlerin ve insanların isyakar olanları dışında yer ve gökte bulunan bütün varlıklar benim Allah'ın resulü olduğumu bilirler. <gülüyor> Muhabbet el-bedud Azze ve Celle'den tecelli ettiği gibi o muhabbetin akışı da Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e doğrudur. Onun olmadığı bir muhabbet hakiki değildir. Bezmi Alem Valide Sultan bu gerçeği yüzüğüne hak ettirmişti. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasım? Hazreti Mevlana sahih kaynaklarda yer alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hasretle inleyen hurma kütüğü kıssasını hal lisanına tercüman olup zenginleştirerek şöyle anlatır. İnleyen Hannane Hannane direği aziz Peygamber Efendimizin ayrılığından ötürü duyan düşünen bir varlık gibi inledi, feryat etti. Öyle ki mescitte hazır bulunan genç ihtiyar herkes bu inilti ve feryadı duydu. Cansız bir direğin böyle inleyip feryat etmesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı şaşırıp kaldılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi ve mübarek elleriyle hurma kütüğünü okşayarak "Ey hurma kütüğü, ne istiyorsun? Bu feryadın niye? Nedir bu halin?" diye derin bir anlayışla sordu. Hurma kütüğü kendi hal lisanı ile konuşmaya başladı. Sıcak göz yaşları içinde dedi ki: "Ya Resulallah, senin hicranın beni yaktıkça yaktı. İçime tarifsiz bir gam, keder ve hasret doldurdu. Daha evvel hutbe vakitlerinde senin dayandığın o talihli ve mesut direk bendim. Şimdi ise beni terk ettin, bir minbere yükseldin. Şimdi senin mesnedin o minberdir. Fakat ey Allah'ın Resulü, Lütfen ve merhameten bana hak ver. Dünyada hangi varlık senin bu hicranına, senden ayrı kalmaya tahammül edebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hurmanın bu deruni muhabbet feryadı karşısında, onu teselli sadedinde şöyle buyurdu. Ey hurma kütüğü, Madem ki feryadın böyle bir ayrılık acısındandır dile benden ne dilersen ister misin Allah'a yalvarayım da seni doğunun ve batının bütün insanlarına meyve yetiştiren yemyeşil dili bir ağaç yapsın yahut seni bir cennet fidanı cennette bir servi fidanı eylesin ki sonsuzluğa kadar taze ve genç kalasın bu iltifata tamaşar olan hurma kütüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yakıcı ve kaburucu aşkının bir tezahürü olarak şu talepte bulundu. Ya Resulallah ikisini de istemem. Tek arzum sende fani olmak. Bunun için de beni gömüp yok etmen beni bu fani vücudumdan kurtarmandır. Çünkü bir ağaç ne kadar taze ve güzel olursa olsun, gıdasını güneşten ve sudan alır. Halbuki benim hayatım senin nuraniyetinin nuruyla beslendi. Sana destek olmanın, senin hararetinle ısınmanın, sende yanıp kavrulmanın lezzetini tattı. Ben artık bu hoş ve tatlı hazdan ayrılamam. Daima baki olanı isterim. Beni öylesine göm ve yok et ki, sende, senin biricik nurun içinde dirilip ebedi olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hurma kütüğünü toprağa gömdürdü. Ta ki kıyamet gününde insan gibi dirilsin. Hurma kütüğü gömülmek istedi. Çünkü muhabbet benliği eritmektir. Muhabbet sevenin sevilende faniliğidir. Sevenin benliği dipdiri dururken hakiki bir aşktan bahsedilemez. Hazreti Mevlana bunu bir başka misalle açar. Aşk olmasaydı ekmek nasıl olurdu da kendini sana yedirip, senin vücuduna katılır ve sen olurdu. Bil ki ekmek o aşk sayesinde kendini sana verdi ve sende fani olarak sen oldu. Aşk ölü ekmeğe bile can bağışlıyor. Fani olan canını sana katıyor, ebedileştiriyor. Misalde de olduğu gibi, muhabbet uğrunda fanilik, aslında ebediyete adım atmaktır. Fani alemde bakî olana muhabbet ederek benliğinden, varlığından sıyrılmak ebedî varlık haleminde saadet ve huzurun anahtarıdır. Bu aşk ile tacu tahtı bırakıp hak yolunda hiçliğe bürünen İbrahim bin Etem Hazretleri der ki: İlahi muhabbetteki vecd ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini de, krallıklarını da feda ederlerdi. Bu fani oluşu idrak edemeyen, fani cesedin keyif ve hazlarından vazgeçemeyenlerse, aşktan, muhabbetten habersiz gafillerdir. Onlar, Fani ömürlerini saadet sandıkları sefaletler içerisinde tüketip perişan eyledikleri ahiretlerine sürüklenerek götürülenlerden olurlar. Muhabbetullah'ta mesafe kad eden kullarsa fani'den yüz çevirip Allah'a yönelmek, onda fani olmakla ebedi saadete erebilirler. Şunu bilesin ki Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütufta bulunduğu kul, cihanın gelgeç sevdalarını umursamayıp, yüzünü asıl maksud olan Hakk'a döndürür. Bu sırra eremeyen insan, fani alemin dekoru mahiyetinde olan cemadat, nebatat ve hayvanat gibi kendi varlığını da dünyaya saplanmış kalmış zanneder. Halbuki cemadat, nebatat ve hayvanatın içinde dahi muhabbetullahla inleyen şuur ve aşk misalleri zuhur etmiştir. Ey gafil! Musa'nın ve Ahmet'in mucizelerine nazar et. Asa nasıl ejderha oldu ve hurma kütüğü nasıl irfan sahibi oldu ve inledi? Muhabbetin hakikatini bir ağaçtan duy ve ondan ibret al. Kendini vücut ve dünya heveslerine mahkum etme. Gerçek saadetin ve mevkilerin en yücesinin vücutlar ötesinde ve onların son bulduğu yerde olduğunu bil. Bil ki gerçek saadet, fani vücudun desiselerinden kurtulup ilahi vuslata talip olmaktır. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ayrı düştüğü için inleyen Hannane direğini okşadı. Sen bir ağaçtan da aşağı değilsin. Hannane direği olda sen de ayrılıktan inle. Böyle ilahi muhabbetten habersizleri Hazreti Mevlana ashab-ı Kehf'in kelbi ile mizan eder daha aşağıda bulur. Bil ki, içi ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Belki hayvandan daha aşağıdır. Zira asabı ı kehfin köpeği dahi aşk ehlini aradı, buldu, ruhani bir safaya erişti ve o has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Rabbimiz Bizleri ve nesillerimizi muhabbetullah'tan mahrum, nefsinin zebunu zavallılar olmaktan muhafaza eylesin. Bizleri varlığının gayesine müdrik, muhabbetullah ve hubbü fillah yolunda mesafe kat eden, hicran iniltileriyle benliğinden sıyrılıp, vuslat ve saadet diyarına huzurla yüz akıyla varabilen,